744 numaralı konu, Muaviye'nin, kendisine itiraz eden birisi için, bu kişi beni ihya etti, demesi, evet, Muaviye kamağım gününde, doğrusu cuma gününde, minbere çıkarak, mal bizim malımız, haraç bizim haracımızdır kime istersek ona verir, istemediklerimize de vermeyiz, dedi, halktan hiç kimse de ona cevap vermedi, ikinci Cuma'da yine aynı şeyleri söyledi ve fakat bu sefer de cemaattan hiçbir ses çıkmadı, ancak üçüncü Cuma'da da aynı sözleri tekrarlayınca orada bulunanlardan birisi kalkarak, hayır, nereden senin oluyormuş, aksine mal bizim malımız, ganimetler de bizim ganimetimizdir, kim onlarla bizim aramıza girip bizi onlardan mahrum etmeye kalkışacak olursa onu kılıçlarımızla Allah'ın mahkemesi sevk ederiz, dedi, Muaviye minberden inip namazı kıldırdıktan sonra o kişiyi huzuruna çağırttı, bunun üzerine halk bu kişinin öldürüleceğine kesin gözüyle bakmaya başladı ve onun arkasından Muaviye'nin huzuruna doluştular, ancak içeri girdiklerinde o kişiyle Muaviye'nin yan yana oturmakta olduklarını gördüler, Muaviye kalkarak, halka şunları söyledi, bu kişi beni ihya etti, Allah da onu ihya etsin, çünkü Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu duymuştum, benden sonra bazı yöneticiler ve emirler gelecektir. Halk, haksız da olsalar onlara karşılık vermeyecek ve böylece de maymunların itişip kakışmaları gibi sıkışık bir şekilde toptan ateşe gireceklerdir. Ben ilk cumada o sözleri söyleyince sizden hiç kimse çıkıp bir şey söylemedi. Bunun üzerine ben kendim de bu emirlerden biri olmaktan korktum. Bu yüzden ikinci cumada da aynı sözleri tekrarladım. Yine cevap alamayınca kendi kendime, ben de Hazreti Peygamber'in bahsettiği o emirlerden biriyim dedim. Ancak üçüncü cumada bu kişi kalkarak bana cevap verdi ve böylece de beni ihya etmiş oldu, Allah da kendisini ihya etsin.